Şimdi tabi ki Hanefi mezhebine göre kurban kesmek varlıklı kimseler için vaciptir. Hı hı. E, kesmezlerse e, sorumlu olurlar. Evet. E, diğer mezheplerde kurban kesmek sünnettir. Hı hı. E, keserseniz sevap kazanırsınız ama hı hı. kesmezseniz tabi ki yine sünnete muhalefet etmiş sayılırsınız. Bu farklı görüşler var mezhepler arasında ama bir evlat babasının kurban işinden rahatsız oluyorsa hı hı. ve mali durumu da müsaitse hı hı. babası adına her sene kurban bayramında veya başka zamanlarda evet. ölü kurbanları derler ya halk arasında hı hı. onun e, illa da kurban bayramında kesilmesi mecbur değil. İsterse herhangi bir zamanda ama kurban bayramında da hı hı. babası adına kurban kesebilir e, neticede Hayırlı bir iş yani. yapmış olur. Sevap kazanır kendisi. Babası da inşallah onun bu hayır işinden ötürü payını alır inşallah. İnşallah hocam. Hı. Peki hocam bu bahsettiğimiz kurbandan diyelim ki oğlu veya kızı kesti. E, bunun etini adaktaki gibi mi davranmak lazım? Yani birilerine mi dağıtmak lazım? Yoksa kendileri de faydalanabilirler mi hocam? Buyurun. Şimdi ölü... Eğer vasiyet etmiş ise ölmeden önce benim evet. adıma işte her sene veya işte falan zamanda veya şu kadar kurban kesin diye vasiyet etmiş ise evet. o vasiyet edilen kurbanları kesip etini tamamen fakirlere vermek hmm. evet. lazım. Aynen ada kurbanı gibi. Ama ölünün vasiyeti yoksa bu yönde hı hı. evlatları, yakınları, eşi neyse artık torunları onun adına gönüllü olarak hayır için Kurban kesiyorlarsa bundan hem kendileri yiyebilirler evet. hem zengin akrabalarına, aile fertlerine ikram edebilirler. Tabii ki fakirlere de verirler.